1438 numaralı konu Hazreti Ali'nin Ebul Es ve Deddüeli'ye Kur'an-ı Kerim'e üstün esre ve ötre koymasını emretmesi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 Bunun için sen okumada kolaylık olmak üzere bazı işaretler koy, buyurdu. O da Hazret Ali'nin bu tavsiyesine uyarak yazıya üstün, ötre ve esre işareti koyma usulünü getirdi.